Elhamdülillahi rabbil alamin. Vesenatü vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Emmâ Şimdi bir önceki dersimizde haricilerin fırkalarını anlattık. Az çok bu derste de haricilerin hükmünü anlatacağız. Yani Ehl-i Sünnet âlimlerinin yanında haricilerin itikadi olaraktan hükümleri nedir? Bunlar Müslüman mıdırlar? Yoksa bunlar kafir midirler? Fasık mıdırlar? Bunu anlatacağız inşallah. Şimdi haricilerin tekfiri hususunda normalde İslam alimleri kendi aralarında ihtilaf etmişler. Birinci grup alim haricilerin kafir olduğunu söylemiş. Demişler ki hariciler bir fırka olaraktan İslam milletinden değildirler ve hariciler kafirdirler. Demişler. Bu azınlık alimlerin görüşü. Yani bu görüşte olan alimler kimler? Mesela Hafız Nihacer Hacer bu görüşü İmam Bukhari'ye nispet ediyor. Yani o haricilerle ilgili hadislere attığı bab isimlerinden yola çıkarak İmam Bukhari'nin onları kâfirlerden kabul ettiğini söylüyor. Çünkü İmam Bukhari, bab isimlerinde onlarla mülhidleri bir şeyde zikrediyor. Hani mülhid, inkarcı demek. Haricilerle onları bir kefeye koyuyor ve hadisleri ikisi için varit olmuş gibi algılıyor. Buna dayanarak, İmam Buhari bunu nispet ediyor. Hâkeza Kadı İbnü'l-Arabî el maliki Mâlikî olan Kadı İbnü'l-Arabî onun bir tane şerhi vardı. İmam Tirmizi'nin üzerine yazdı. Adı neydi? âridetül Ahvazi. Yani daha çok sonradan meşhur oldu bir şerh. O da şey Tuhfetü'l-Ahvazî Mübarek Foğlî'nin. Fakat ondan önce en geniş şerhlerden bir tanesi Âridetü'l-Ahvazî. Orada diyor ki sahih olan, râcih olan, haricilerin kafir, olmasıdır diye görüşünü söylüyor. Hakeza Kurtubi el mufhim kitabında el mufhim ala şerhi sahih-i muslim Yani Müslüm'ün sahihini şerh ettiği kitabında diyor ki, ''Racih olan görüş, haricilerin kafir olması yönündedir.'' diye görüşünü beyan ediyor. Bu alimler net bir şekilde haricilerin kafir olduğunu söyleyen şeyler. alimler. Fakat daha önceden mesela makalat kitaplarında, fırak kitaplarında haricilerin hükmünde alimlerin ihtilaf ettiklerini söylüyorlar ama bir yere nispet etmiyorlar. Yani çoğunluğun tekfir etmediğini, bir grup ulemanın ise bunları tekfir ettiğini söylüyorlar. Öyleyse ne dedik? Birinci görüş, haricilerin kâfir olduğunu söyleyen görüş ve bunlar azınlıkta olan alimler. Peki bunların delilleri ne? Yani bunlar neye dayanarak haricilerin kâfir olduğunu söylemişler? Bir, biz dersin başında İmam Buhari'nin Ebu Saîd'in Hudrî'den rivayet ettiği bir hadis söyledik. Hatırlıyorsunuz hadisi değil? Ne demişti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam? "Yahqiru ahadukum salatuhu inda salatihim veya samuhu inda siyamihim." Sizden biri namazını onların namazının yanında küçük görür, orucunu onların orucunun yanında küçük görür. Yani "yakra'unel Kur'ane ve la yucawizu hanajerahum." Kur'an'ı okurlar fakat bu boğazlarından aşağıya inmez. Yani anlamazlar, akletmezler. يَمْرُقُونَ emine الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّحْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ Yani okun yaydan fırlayıp çıktığı gibi onlar da dinden çıkar giderler. Bunu birinci delil olaraktan almışlar. Demişler ki burada açık bir şekilde onların dinden çıkacağını söylüyor. يَمْرُقُونَ emine dini, Dinden çıkarlar. Sonra da bunu bir teşbihle iyice pekiştiriyor. Hani okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar diyor. Bu demişler onların kâfir olduklarına ve İslam dininden çıktıklarına birinci delildir. Tamam. İkinci delilleri bu alimlerin Peygamber Aleyhisselatü Vesselamın hadislerinde varit olan Leadraktuham hem Bukhari hem Müslim bunu rivayet ediyor. Leadraktuham, Leaktulennehum katlehat. Ben şayet onlara yetişirsem, onları at kavmini öldüğü, yani at kavminin helak edildiği gibi ben de onları öldüreceğim. Başka bir hadiste İmam Ali bunu rivayet ediyor. Yine İmam Bukhari ve Müslim ondan aktarıyor. Peygamber Aleyhissalatu diyor ki onlar için fe inema lakitumuhum faqtuluhum in fi katlihim le ecre. Nerede onlarla karşılaşırsanız karşılaşın onları öldürün. Şüphesiz ki onların öldürülmesinde ecir vardır diye. Şimdi ne oldu elimizde iki sınıf hadis oluştu. Birinci sınıf hadislerde peygamberimiz onların öldürülmesini emrediyor. Onların öldürülmesini teşvik ediyor. Tamam? Bu grup alimler demişler ki, normalde Peygamberimiz birini öldürün dediği zaman iki tane ihtimal olabilir. Bir, kafir olduğundan dolayı öldürün, hani mürtet olmuştur, dinini değiştirmiştir öldürün. İki, yaptığı kötülükler ölümü hak eden bir cezadır. Yani bu iki ihtimal de var. Fakat demişler ne zaman ki Peygamber onların ölümünü At kavmi'nin ölümüyle zikretti, At kavmi de küfürlerinden dolayı helak olduklarından dolayı. Yani Allah At kavmini niye öldürdü? Semut kavmini niye öldürdü? küfürlerinden ötürü. Demek ki demişler bu teşbihte Peygamber bize şunu anlatmak istedi, bunların öldürülmesini size emretmem, bunların at kavmiyle aynı olmalarından dolayıdır. At kavmini öldürdüğüm öldürüldükleri gibi bunları da öldür. Bu da ikinci deliller. Anlaşıldı değil? Ölüm iki ihtimallidir. Peygamber at kavminin ölümünü zikrettiğinden dolayı demek ki buradaki ölüm onları rıddeti sebebiyle vuku bulan bir ölümdür demişler. Bu ikinci delilleri. Üçüncü delilleri ne? Üçüncü delilleri şu, burası mühim zaten. Demişler, velev Allah Resûlü bunların kafir olduğuna, bunların öldürülmesi gerektiğine dair bir nas söylememiş olsaydı bile, haricilerin üzerinde bulunmuş oldukları itikat zaten onların kafir olmasını gerektirirdi. Mesela örnek veriyorum, misal, Peygamber aleyhisselatü vesselâm bahsetmemiş. Hulûliyye dediğimiz hani işte Allah Azze ve Celle insanların bedenlerine hulûl eder. Ama İslam alimleri bunların kafir olduğunu da icma etmişler. Doğru mu? Hadis var mı bunlar hakkında? Hululiyye <gülüyor> kafirdir. İslam dininden çıkarlar. Yok. Neyle bunların kafirliğine hükmetmişler? Çünkü bunların ortaya koymuş oldukları itikat küfrü gerektiren bir itikat. Yani ya şirket düşmüşler ya Allah'ın vecizlerinin kelamını tekzip etmişler ilaheri. Mesela Rafiziler. Rafizilerle alakalı veya Ali'nin peygamber olduğunu söyleyen, işte Ali'nin ilah olduğunu söyleyen, Kur'an'ın tahrif edildiğini söyleyen bu taif'e kafirdir şeklinde elimizde bir nas var mı? Yok. Fakat ortaya bir mezhep koymuşlar ve bu mezep küfrü gerektirmiş. Şimdi haricilere geldiğimizde demişler: ''Velev bu hadisler olmasaydı bile bir hariciler sahabenin alamını tekfir etmişler mi? Yani Osman radıyallahu an gibi, Ali radıyallahu an gibi, Peygamber Aleyhisselatü vessela'nın cenneti olduklarını söylediği. Ve ümmetin faziletleri üzerinde icma ettiği adamları tekfir etmişler mesela. Bu bir, iki demişler bunlar bütün ümmeti tekfir etmişler. Yani bütün ümmeti. Kader Yaz şifa kitabında şifa kitabında üzerinde icma edilen küfür maddelerini sayarken diyor herkese biz katen inanırız ki birinin ortaya koyduğu bir görüş bütün ümmetin kafir olmasını gerektirirse yani bütün ümmet kafirdir gibi bir görüş ortaya çıkarırsa biz bunu da tekfir ederiz. Niye? Çünkü bu da kat'i olan şeyleri yalanlamış yalanlamak olur. Hani bu ümmete hayırlı insanların kalacağı, bu ümmetten bir tayfenin hak üzerine sebat edeceği gibi bu hepsine kâfir diyor. Demişler bunlar da öyle bir görüş ortaya koymuşlar ki bu görüşlerinde bütün ümmeti şey yapmışlar, tekfir etmişler. Mesela recmi inkar etmişler. Örneğin recmi inkar etmişler. Yani rejim normalde tevatüre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden sabit olmuş bir şey, şefaati inkar etmişler. Yani kıyamet gününde peygamberlerin veya bazı Allah'ın izin verdiklerinin şefaat edeceğini inkar etmişler. Bu tevatürle sabit olmuş olan bir akide değil midir? Tevatürle sabit olmuş olan bir akidedir. Mesela Allah'ın kıyamet gününde görülmesini inkar etmişler. Bunlar tevatüren sabit olmuş olan akidelerdir. Yani ne dediklerini anlıyoruz değil, bunlar hakkında nasları konuşmamıza bile gerek yoktur demişler. Bunlar ortaya öyle akideler koymuşlardır ki bu akideler onların kafir olmasını gerektir. Bu onlara tekfir eden alimlerin delilleri. İkinci grup alim bunlar e, haricileri tekfir etmemişler. Demişler ki hariciler bu ümmetten fasık ve bidat ehli olan insanlardır. Ama bu ümmettendirler. müslümandırlar demişler. Bunlar da kendilerine göre tabii ki bazı delillere dayanmışlar. Peki bunlar kim? Bunlar ümmetin cumhuru. Bunlar ümmetin cumhuru. Bir, evvela demişler ki bunlar hakkında varif olan hadisler sizin anladığınız gibi anlaşılmaya da bilir. Yani illaki sizin anladığınız gibi anlaşılacak böyle bir şey yoktur demişler. Mesela örnek demişler siz diyorsunuz ki yamruqune mina dini, kema yamruqussemu mina ramiye. Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar giderler diyorsunuz siz. Demişler, bu hadis şöyle de anlaşılabilir. Din kelimesi, bunu Hafız İbni Hacer de söylüyor. Arap hatta bir de söylüyor. İki anlama gelir. Din kelimesi, Arap lugatında iki anlama gelir. Bir, bildiğimiz din, İslam dini. İkincisi, itaat anlamına gelir. İtaat, itaatlere, kurallara, kaidelere. Bunlara da din kelimesini ıtlak ediyor muyuz Arap lugatında? Bunlara da ıtlak ediyoruz. Niye? Çünkü Arap lugatında şu caizdir. Bir şeyin küllünü söyleyip cüz'ünü kastetmek, bir şeyin cüz'ünü söyleyip külünü kastetmek. Yani mesela sen diyorsun ki قَرَأَتُ alhamdulillah لله, لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Ne diyorsun? karaatul hamde Diyorsun. Ben hamdi okudum. Yani Fatiha hamden mi müteşekkildir? Fatiha hamden müteşekkil değildir. Sen içinden bir kelimeyi söylüyorsun, bütün Fatiha'yı kastediyorsun. Doğru mu? Hakikaten sen din diyorsun, dinin bir parçası olan şeyi kastediyorsun. İtaati. Tabi olmayı, itibar etmeyi kastediyorsun. Anlaşıldı. Bu kullanım caizdir diyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam يَمْرُقُونَ مِنَ dini dediğinde burada kastettiği şey nedir? İtaattir diyorlar. Din değil de itaattir. Niye? Çünkü bir yerde ihtimal varsa diyorlar tekfir olmaz. Bir yerde ihtimal varsa ihtimalin olduğu yerde tekfir olmaz. Böyle anlarsak hadisler onların kafir olduğuna derlet etmez. Böyle anlarsak hadisler onların kafir olduğuna devlet etmez. Örnek, يَمْرُقُونَ مِنَ الدَّاعَةِ Ta'atten çıkarlar. Yani, <gülüyor> hakkınızı helal edin. Yani bunların ortaya koydukları mezhep, onları emirlere karşı ayaklanmaya götürür. Emirlere karşı ayaklandıkları zaman da, ta'atten el çekmiş olurlar. Oldu mu şimdi? Yani böyle olursa demişler, hadisler sizin anladığınız gibi olmuş olmaz. Ha demişler, siz diyorsunuz ki, Peygamber onları öldürün dedi. Kendiniz de kabul ediyorsunuz hani onların öldürülmesi iki anlama gelir. Hat olarak da öldürülebilirler, mürtet olarak da öldürülebilirler diye. Fakat diyorlar siz diyorsunuz peygamberimizin at kavminin öldürülmesini zikretmesi onların kafir olarak öldürüldüklerini gösterir. Bu illaki bu anlama gelmez. Peygamber aleyhissalatu vesselam sakındırmak için, onların şerrinden insanları uzak tutabilmek için başka hadislerde yaptığı gibi yani küfür olmayana küfür dediği gibi Burada da küfür olmayanı kafirlerin fiilini Aleyhisselatü Vesselam kıyas etmiş olabilir, onlara benzetmiş olabilir. Örnek diyorlar. Mesela zatı Envat kıssasında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahaben isteğini şeyin put isteğine benzetti. Musa Aleyhisselamın etbağı dedi ki bize icallerna ilahen kemalehumaliha. Yani bize şu kâmin Musa Aleyhisselam'a dedi ki şu kavmin ilahı olduğu gibi bize de bir ilah yap. Bunlar ise Peygamber'den izin istedi yani müşriklerin bize zatı envatı olduğu gibi. Bizim de bir zaten matımız olamaz mı ee, gibi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunların sözüyle, bunların sözünü getirdiği birbirine kıyas etti. Bunlar ilah talep etmemişti Oysa ama kıyas etti. Yani demişler Peygamber bir şeyi bir şeye benzettiğinde illa o benzetilen benzetilen benzetilen benzetilmiş olanın hükmündedir'' anlamına gelmez. Bu sakındırma ve insanları uzak tutmak için de söylenmiş olabilir e, gibi şeyler söylemişler. Böyle olunca demişler. Zaten sizin ortaya koymuş olduğunuz deliller çöktü gitti gibi bir şey demişler. Tabii bu doğru değil. Yani Bu niye doğru değil? Bu mezhep doğru değil anlamında demiyorum. Yani Bu istidlal metodu yanlış, bu cevap yanlış bir metod. Bu şekilde din kalmaz ortada. Yani buradaki din ihtimallidir, işte itaat anlamına da gelebilir. Asıl olan hadisleri ve ayetleri zahiri manasına hamletmektir. Hele bir de burada eliflam takısıyla gelmiş, bilinen din. Yani insanların bildiği din nedir? İslam'dır. Doğru mu? Senin bunu başka bir anlama sarf edebilmen için elinde ne olması gerekir? Elinde bir delil olması gerekir. Sen farkındaysan elinde bir delil olmadığı gibi aynı zamanda önce bunu tevil ediyorsun sonra diğer nasları da buna şey yapıyorsun, buna göre tevil ediyorsun. Yani aslında bir kere yanlış ki sen onun üzerine bir şey bina edesin. Şimdi ne dedi bu adamlar? Buradaki din kelimesi iki anlama gelir. İslam ve itaat. Hariciler itaatten çıkmıştır. Öyleyse Müslümandırlar. Hariciler Müslümansa, onların öldürülmelerinin, at kavminin öldürülmesine benzetilmesi de, Müslümanların yaptığı birtakım fiillerin, kafirlerin fiillerine benzetilerek sakındırılması babındandır. Şimdi, fasit bir mukaddimenin üzerine başka bir şey bina etmiş oldu. Biz de diyoruz ki, hayır. Yani normalde asl olan, asl olan bir küfür lafzı varit olmuşsa, şirk lafzı varit olmuşsa, din, iman, nafzı varit olmuşsa, gerektirici bir delil olmadığı müddetçe onları zahiri üzerine anlamaktır. Ki bu, kaydı olarak herkesin arasında ittifak edilmiş olan bir kaide. Doğru mu? Bir yan delil, gerektirici bir delil olmadığı müddetçe nasları zahirlerinin üzerine anlamak zorundayız diye. Demek ki cevap nasıl cevap verdiklerini anladık birinci gruba. Cevaplarının neden dolayı yanlış olduğunu da anladık beraberinde. Tamam. İkinci olaraktan demişler ki sahabe, Peygamber'in yanında kaldı. Haricilerle alakalı hadisleri de sahabe bize nakletti. Onlarla bizzat yaşayıp, bu hadislerin onlar hakkında olduğunu ikrar eden de sahabeydi aynı zamanda. Ama sahabe onları tekfir etmediler. Dediler, sahabe onları tekfir etmediğine göre, yani iki boyutu var bu delilin. Bir, sahabe peygamberin yanında kaldığından dolayı dini en iyi fehmeden, dini en iyi imanı, küfrü en iyi bilen onlar. İki, zaten haricilerle alakalı hadisleri bize aktaran ve bu hadislerin ehlinin de bunlar olduğunu yine bize söyleyen, bunlar da gene sahabeler. Fakat sahabeler bunları tekfir etmediler. Delil, mesela Şeyhülislam Ümit söylediği deliller. Bir, işte Ali radıyallahu anh'ın onlar sorulduğu zaman sahabe tarafından, Onlara, işte bunlar nedir? اَكُفَّارُونَ اِخْوَانُنَا بَغَوْ عَلَيْنَا Onlar bizim kardeşlerimizdir. Bize karşı bağî olmuşlardır temeleri. Bu bir. Abdullah İbni Ömer'in Necdetül Haruri dediğimiz, Necde İbni Amir el-Henefi dediğimiz adam var ya, Abdullah İbni Ömer onun arkasında namaz kılmıştır. Yani Abdullah İbni Zübeyr döneminde Mekke muhasara altındayken bu adam gelip insanlara namaz kıldırdı belli bir dönem. Abdullah İbn Ömer de gidip onun arkasından namaz namaz kıldı. Yani sahabe eğer onun kâfir olduğuna itikad etmiş olsaydı, sahabe onun arkasından namaz kılmazdı diyor İbn Teymiyye. Yine başka bir delil mesela Nafi İbn Azrak dedi ki İbn Abbas'ın ilim meclislerine katıldı. Onunla bazı konularda konuştu, işte sorular sordu. İbn Abbas hiçbir zaman onun fikirlerinden dolayı sen kâfirsin. Hani benim halkama oturma gibi bir şey yapmadı diyorlar. Bu ve benzeri deliller. Yani İmam Ali'nin davranışı, Abdullah İbni Ömer ve Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhum'un davranışlarından dolayı diyorlar ki demek ki bunlar kafir değiller. Bizim günümüzde bazı alimler buna şunu da ekliyorlar. Eskilerin söylemediği bir şey. Hani biz dini sahabenin fehmi üzere anlamak durumundayız. Hani biz diyoruz nasıl olsa bile sahabenin fehmine göre nasıl anlaşılır? Çünkü onlar peygamberin yanındaydı ve neyi kastettiklerini en iyi bilen insanlardı şeklinde. Böyle olunca diyorlar demek ki bunlar şey değil, bunlar kafir değiller diye iki tane delil söylemiş oldular. Tabi yani bu söyledikleri şey normalde delil olmaz. Bu söylemiş oldukları şey delil olmaz. Bak tekrar söylüyorum, bu görüş yanlıştır diye demiyorum ha. Yani bunların söylediği görüş harciler kafir değildir, bu ümmetin fasıklarıdır.'' Bu görüş doğru olabilir, bu ayrı. Fakat istidlal metotları doğru değil. Niye? Mesela diyor ki, İmam Ali onları tekfir etmedi. Şimdi İmam Ali onları fitne çıkmasın diye de tekfir etmemiş olabilir. Doğru mu? Çünkü aynısını Osman radıyallahu anh'ın meselesinde yaptı. Yani şimdi biri çıksa dese ki, İmam Ali bir adam adamı öldürdüğünde onun kısas yapılması gerektiğine inanmıyor. Görüş atıyorum ortaya. Ali radıyallahu anh, bir adam bir adamı öldürdüğünde ona kısas yapılması gerektiğine inanmıyor. Delil, çünkü Osman radıyallahu anh'ı öldürenlere Kısas uygulamadı. Şimdi bu delil oldu mu? Olmadı. Çünkü bir şeye inanırsın. Fakat yeri gelir, yeri gelir daha büyük bir maslahattan dolayı onu ızhar edemezsin. Hususen söz konusu hariciler olunca, zaten haricilerin temeli Peygamberimizin döneminde ortaya çıkmış. Ve bütün sahabe Peygamberimizin, hariciler hakkında kafir muamelesi yapılmaması gerektiğini Peygamberimizden görmüşler. Ama söyledikleri söz küfür olmadığından, Yaptıkları küfür olmadığından dolayı değil, İslam ümmetinin birliği ve maslahatı için. Yani mesela o ilk defa ''i'dil ya Muhammed'' Muhammed dediğinde, sahabe bu sözün küfür olduğuna kanaat getirdi. ''Bırak bunun kafasını vurayım dedi. Peygamberimiz ''Hayır, o Müslümandır ey Ömer, sen öyle yapamazsın, bak böyle bir şey demedi. Bırak, Muhammed ashabını öldürüyor.'' demesinler. ''Bırak, Muhammed ashabını öldürüyor.'' demesinler. Yani şu anda mesela Hüneyn savaşındalar, Karşımızda yeni İslam'la tanışmış insanlar var. Biz bu adamları öldürdüğümüz takdirde bunlar direkt Muhammed kendi yanındakileri öldürüyor. Kendiyle beraber bizimle savaşmak için gelenleri öldürüyor. Peki biz katılsak bize ne yapmaz ki bu adam? Gibi bir zehaba kapılıp İslam'a girmeyebilirler. Aleyhissalatü vesselam bundan dolayı yasaklıyor. E şimdi Ali radıyallahu an peygamberimizin öğrencisidir. Onun yanında yetişmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bunu alıp Burada tatbik etmiş olamaz mı olabilir? Kısası yapmadığında, kısasa inanmıyor anlamına gelmediği gibi, onlar kafir değildir dediğinde, onların kafir olduğuna inandığı anlamına da gelmez. Mesela Allah'ın kafirlerle ilgili indirdiği ayetleri karıcıllara yorumladı Ali Radıyallahu Anh. Misal örnek olaraktan hangi ayeti onlara yorumladı? Kul həl-nunə bi-uqum bil-akşarine amala, el dalla sayyumun fil-hayatı dünya, suna. Deki size amel yönünden en çok ziyana uğrayanları haber vereyim. Onlar ki, yaptıkları bütün ameller boşa gitmiştir. Fakat onlar hala güzel şeyler yaptıklarına inanırlar. Bunu kim için? Dedi ki, bu onlar hakkında inmiştir. Yani bunlar ve benzerleri hakkında inmiştir diye. Ali bu ayeti onlar hakkında söyledi. Yani bu fiil, Ali onları tekfir etmemesi, onların yararlarının peşine düşmemesi, onların çoluk çocuğunu veya kadınlarını esir almaması, bu İlla onların kâfir olmadığına inandığı anlamına gelmez. Şer'î siyaset gözeterekten, İslam ümmetindeki fitne daha fazla büyümesin diye de bundan uzak kalmış olabilir. Hâkeza, yani bunun gibi sahabelerin onlardan khastan namaz kılması gibi. Yani bir adam bir adamlar khastan namaz kıldığında, onun kâfir, Müslüman olduğuna inanması gerekmez. Hatırlarsanız size seleften birçok nakil aktarmıştık. Cuma namazını kılıp evde gelip öğeler namazı olarak kılmışlar. Yani sulta kimdeyse, yönetim kimdeyse, daha fazla kan dökülmesin, daha fazla Müslümanlar bölünmesin veya İslam düşmanları İslam topraklarını işgal etmesin şeklinde bir maslahattan dolayı kafir gördükleri adamların arkasında namaz kılıp sonra gidip eve namazlarını tekrardan iade etmişler. Mesela bu da var. Yani bunlar illaki bu anlama gelmez. Hani sahabe onların kafir olduğuna inanmıyordu anlamına gelmez. Son olarak ben söyleyeceğim başka bir şey var bu konuyla alakalı. Şimdi herhangi bir fırka, ne itikat anlamında, ne de menheç anlamında. Daha kendini net bir şekilde ortaya koymamışken, birilerinin onu tekfir etmemesi, o fırkanın kafir olduğu anlamına gelmez. Hatırlarsanız, daha birinci derste bu konuyu anlatmıştık. Yani uzunca bu konuyu anlatmıştık. Mesela fırkalarla alakalı, alimlerin ihtilafları var. Birileri bu ihtilafları kullanıp, misal, işte, la ilahe illallah diyen hiç kimse kafir denmemesi gerektiğini söylüyor. Doğru mu? Biz orada mesela ne anlatmıştık? Bir mesele anlatmıştık. Demişti ki birincisi bu fırkaların hiçbirinin çıkış haliyle, orta haliyle şu an üzerinde karar kıldıkları hal aynı halde. Her alim kendi döneminde o fırkanın üzerinde olduğu halle ilgili konuşuyor. Yani Şiayı örnek vermiştik mesela. Demişti ki şimdi bu adamların çıkışı Osman Ali Osmandan daha faziletlidir idi. Sonra ilerleyişi Ali üçünden de daha faziletli idi. Sonra ilerleyişi diğer üçü gasipte Ali'nin hakkını gasp etti idi. Sonra ilerleyişi yani habire ilerliyor itikatları ve bu itikatlara göre fırkalara ayrılıyorlar. Şimdi birinci döneme denk gelmiş olan bir alim belki demiştir Şia şey bile değildir, bir fırkası bile değildir. Şimdi sen bunu alıp desen ki bugünkü Şia yani İran'da yaşayan Şia'yı henüz Sünnet tekfir etmedi ne diye e bu zulüm olmuş olur. Sen Rafizleri bunu örnek verdik. Eee şeyi düşünün. Mesela Mütemi ne diyor rafizlerin tekfirinde Ehl-i Sünnet ihtilaf etti. Onların tekfirinde iki görüş var. Tamam? Bunu bir kenara koyun. Biz Sahabeye sövme dersini okurken Saramül Mes'ul'de İbn Temiye sahabenin hepsini tekfir eden ve buna bir de işte Ali ilahdır ve benzeri iddialar ekleyenlerin küfrü icma ile sabit olduğunu söylemedi mi? Şimdi şu andaki rafıziler de aynısını söylemiyorlar mı? Diyelim işlerinden bir grup. Şimdi sen o... işte İbn-i dedi ki, Ehl-i Sünnet'in arasında iki görüş var. Racı olan da bidat ehli olup kâfir olmamalarıdır, deyip... Bugün ismine rafız dediğin adamlara bak, İbn-i bunları ikiye ayırdı desen. Sen şimdi doğru bir söz mi söylemiş oldun? Hayır bak, İbn-i burada. Şu anki i̇sna aşeriye dediğimiz rafızilerin itikadını ortaya koyup bunun... Hatta başka bir yerde diyor ki, bu kâfirdir, bunun küfründe şüphe eden de kâfirdir. Yani hani bu taifenin küfründe biri şüpheye kalkarsa, o da kafirdir." diyor. Aynı İbn-i Teymiye iki farklı şey söylüyor. Doğru mu? Sebep? Çünkü birinde onun rafiziden kastettiği ne? Rafıziden kastettiği tek bir şey var. Üç tane halifeyi kabul etmeyen, hilafet başlangıç olarak Ali'nin hakkıdır diyen diyor. İkincide ise, farkındaysa sahabeyi tekfir eden, nübuvvetin aslında Ali'ye geleceğini iddia eden, Ali'nin ilah olduğunu söyleyen, Kur'an'ın tahrif edildiğini söyleyen, Mesela basit bir örnek söyleyelim. Dediler ki, rafıziler şey ehl eli bidat kapsamındadır dediler. Fakat biz mesela ne gördük şeyde sahabeye sövme meselesinde bütün alimler Ayşe annemizin zina yaptığını söyleyenlerin kâfir olduğunu da icma ettiler. Doğru mu? Şimdi bizim rafızı dediğimiz adamlar, Ayşe ateştedir diye sempozyum kuran adamlar. Şimdi biri gelip, biz bu şiirleri tekfir edemeyiz. Çünkü ehli sünnet bunları bid'at taifelerinden saymıştır dediğinde doğru bir söz mü söylemiş oluyor? Hayır. Çünkü hariciler ve bütün fırkalar tatavur ettiler. Yani gün geçtikçe yeni şeyler söylediler, gün geçtikçe iyi cennetleştiler, ilk çıkışlarından farklı bir hale geldiler. Delil zaten hariciler muhakkimetul ula olarak kendileri birbirini tekfir ettiler. Yani birbirlerinden ayrıldılar. Hani o sahabenin onları gördüğü hal üzerinde sebat etmediler. Farklı taraflara şey yaptılar. Farklı görüşlere ayrıldılar. Onun için sahabe de onların ilk dönemini gördü. Ne onlar daha tam itikadlarını net bir şekilde ortaya koymuşlardı, ne de insanlar onların neye tam olarak inandıklarını biliyordu. Sadece bilinen onlarla alakalı tek bir şey vardı. Meşru yönetime karşı ayaklanmak. Yani haricilerin kendisiyle öne çıktıkları şey daha ziyade bu idi. Zaten tahkim olayında da öyle. Yani tahkim olayında ilk çıkış noktası farkındaysanız bir... Böyle tekfirden daha ziyade meşru yönetime karşı ayaklanma var. Daha sonra bu fiili tahlil etme var. Yani bu fiilin işte küfür olduğunu, imametin kafir için münakit olmayacağını söyleme meselesi var. Bundan dolayı bunlar sahabenin açık bir şekilde onları tekfir etmediği anlamına gelmez. Ama şu bir gerçek, ümmetin sahabe de dahil, onlardan sonra gelen nesiller de dahil, yüzde doksanından fazlası haricilerin kafir olmadığını, onların Müslüman olduğunu söylemiş. Burada özellikle bir parantez açayım. Mesela bazı alimler haricilerin Müslüman olduğuna dair ittifak naklediyorlar. Bunlardan bir tanesi İmam Hattabi. Diyor ki ümmet alimleri ittifak ettiler ki hariciler fasık veya bidat ehli Müslümanlardır gibi. Bu icma iddiası veya benzeri icma iddiaları yanlış zikrettiğimiz görüşlerden zaten belli bu konuda alimler arasında ihtilaf var ümmet arasında. Ayrıyeten şey için de önemli. Yani her icma iddiasının icma olmayacağı ile alakalı da. Çünkü bugün mesela bazıları bunu söyleyebiliyorlar. Haricilerin tekfir edilmediği konusunda hiçbir ihtilaf yok. Ümmet ittifak halindedir. Hariciler tekfir edilmemiştir diye. Üçüncü bir görüş ise alimler haricileri kısımlara ayırdılar. Alimler haricileri kısımlara ayırdılar. Umumen haricileri tekfir etmeseler de Haricilerin içerisindeki bazı fırkaların, muayyen bazı itikatlarından dolayı onları tekfir ettiler. Mesela kim gibi ismini bir önceki derste zikrettiğimiz Bide'iyye, taifesi gibi. Şimdi Allah ayet-i kerimede diyor ya, ''Sizin namazdan kısaltmanızda, sizin üzerinize bir beyis yoktur.'' Doğru mu? Biz ne yapıyoruz? Hangi namazları kısaltıyoruz? Öyle ikindi bir de yatsı. Sabah namazını kısaltıyor muyuz? Akşam namazın yok. Bu bideiyye taifesi, sabah namazını bir dekat olarak kılıyor, akşam namazını da bir dekat olarak kılıyor. Yani zahiri üzerine aldığından dolayı. Alimler de diyorlar ki, ümmetin hepsi istisnasız bir şekilde, kat'î olarak sabah namazının ve akşam namazının kısaltılmayacağını söylediğinden dolayı, bunlar da buna muhalefet ettiklerinden dolayı bunlar kafirdirler. Kim oldu bu? Bideiyye taifesi. Bak, sizin kitabınızda taifeleri okurken, bir yerde belki dikkatinizi çekmiştir. Bağdadi diyor ki, Meymuniye taifesini daha sonra zikredeceğim. Yani haricilerin şeyinde ismini veriyor ama Meymuniye'yi... Şimdi bu kitabı iki kısma ayırmış. Ee, Müslümanların fırkaları, Müslüman olan ama bir daha taifesi fırkalar. Sonda ise kendini İslam'a nispet eden ama kafir olan, yani Müslüman olmayan fırkalar diye ikiye ayırmış. Meymuniye, haricilerden bir grup olmasına rağmen ''Meymuniye kendini İslam'a nispet eden ama İslam'dan olmayan bir gruptur.'' diyor. Mesela Bağdadi, meymuniye kısmına baksanız görürsünüz zaten. Öyle söylüyor. Hakeza İbn-i Hazm mesela El-Fisal'de diyor ki, ''Kendilerini İslam'a nispet etseler de bütün ulemanın ittifakıyla meymuniye taifesi kafirdir.'' İslam milletinden değildir. Niye? Sebep de şu, çünkü meymuniye taifesi mesela diyor, Yusuf suresi Kur'an'dan olamaz. Yusuf suresi uydurulmuş, Kur'an'dan değildir. Niye? Çünkü aşk anlatıyor. Kur'an aşk anlatmaz. Mantık da bu. Kur'an aşk anlatmaz. Ondan dolayı Yusuf suresi Kur'an-ı Kerim'den bir sure değildir diye koca bir sureyi inkar etmişler. Mesela gibi. Yani bu ve benzeri itikatlarından dolayı tekfir etmişler. O zaman ne diyebiliriz? Bazı alimler de haricileri umumen ne tekfir etmişler ne Müslüman kabul etmişler. Yani iki şekilde yaklaşmışlar. Harici olanlar bidat fırkası olan hariciler, genel bildiğimiz hariciler. İkincisi ise, harici olup da işte küfrü gerektiren ve üzerinde ittifak edilenleri tekfir edenler. Yalnız burada çok önemli, yani dikkatinizi bir şey çektiyse, mesela işte Yusuf suresini inkar etmişler, diyelim hariciler. Bundan dolayı alimler onları tekfir etmişler. Bu, muhakkik alimlere nispet edilmiş bu görüş. Yani hani bunlar tam işte, tahkik etmişler meseleyi diye. Fakat bu tahkik biraz ilginç bir tahkik. çünkü haricilerin diğer bütün itikatları da üzerinde ittifak edilen şeyleri inkar etmek. Yani Ali'nin Müslüman olduğu, Osman'ın Müslüman olduğu, Talhan'ın Müslüman olduğu, Ayşe'nin Müslüman olduğu misal. Yani bu şey, bu mesele namazın seferde de kısaltılmayacağından daha mı az bilinen bir mesele. Bu ne kadar biliniyorsa bu da o kadar biliniyor ümmet arasında mesela rejim meselesi. Namaz nasıl nesillerden nesillere... Mesela namaz konusunda niye diyoruz namaz مَعْلُوم مِنَ دِينِ بِالْدَّرُورَةِ Yani, مَعْلُوم مِنَ دِينِ بِالْدَّرُورَةِ Olmasının sebebi ne namazın? Çünkü diyoruz hem sözlü hem de ameli nesiller bunu nesillere aktarmış. Yani bu hem icmanın hem tevatürün en üst sınıfı. Doğru mu? E, rejimin, İslam toplumunda zina yapan kadının ve erkeğin evli olduğunda rejim edileceği de aynı bunun gibi hem sözlü hem de şey ameli olaraktan toplumların toplumlara birbirine aktarılmamış mı? Birbirlerine aktarılmış aynı şekilde. Şefaat meselesi de öyle. Yani o da tevatulle sabit olan bir mesele. Mesela Mu'tezile'yi, diyelim tekfir ettiklerinde dinde zorunlu bilinmesi gereken meseleleri inkar etmişler gibi. Yani rü'yet meselesi, şefaat meselesi, aynısını hariciler de inkar etmişler. Yani bu tam ayağı yere basmayan bir şey. Misal hani bu iki söylenen şey. Çünkü haricilerin hemen hemen bütün itikatları dinde zorunlu bilinmesi gereken şeylerin inkârı kapsamına giriyor. Haricilerin ile alakalı üç tane görüş mevcut. Dediğimiz gibi üç ayrı görüş sikredebiliriz bunlarla alakalı. Allah'ın doğrusunu bilmekle beraber, racih olan haricilerin Müslüman olmamalarıdır. Çünkü bütün ortaya koymuş oldukları mezhepler tek bir tanesi değil. Yani adamın bir problemi olur dersen hüccet ikame edilecek. Fakat ortaya koydukları bütün mezhepler baştan sona İslam'dan malum binendi bir zorun kapsamına giriyor. Ve onları tekfir etmeyen alimler genelde diyorlar onların tevilleri var. Fasit de olsa bir tevilleri var. Mesela ne gibi diyorlar? İşte büyük günah işleyenleri tekfir etmişler. Bunu nasıl dayandırmışlar. Ve men lem yahkum bima anzela fe kafirun. Ondan sonra sahabeyi tekfir etmişler. Yani hani nasıl dayalı bir fikir ortaya koymuşlar. Sahabe de büyük günah işlediğinden dolayı Sahabe'yi de tekfir etmişler. Ee, ona eğer bakarsak mesela e, Hristiyanların da tevrili var. Varuhum minhu. İsa Allah'tan bir ruhtur. Bir şey bir şeydense onun parçasıdır. Herkes de kendi cinsinden olduğu şeyin parçasıdır demişler. İsa da Allah'tan bir olsa İsa da Allah'tır demişler. Yani ayetse bu da bir tevril. Mesela dediğimiz ümmetin üzerinde icma küfründe ittifak ettiği adamlar. Ee, mesela bunların da kendilerine göre bir tevhilleri var. Doğru mu? ''Huvâ me'akum eynemâ demişler. ''Nerede olursanız olun, o Allah sizinle beraberdir.'' demişler. Doğru mu? Kim nafilelerle Allah ibadet ederse, Allah yaklaşır. Ta ki Allah onun eli, ayağı, gözü, kulağı olur demişler. Onlar da kendilerine delil getirmişler söylediklerini, onu anlatmaya çalışıyor. Ama mesela bu tevillerin hiç bir tanesi kabul edilmemiş. Niye? Çünkü bu bir tevil değil. Yani hani bir şeyin tevil olabilmesi için konuyla en azından alakası olması lazım. Kendinden daha muhkem olan bir nas'a muhalefet etmemesi lazım. Arap lügatında onun bir vecihinin olması lazım ve en önemlisi İslam'ın sabit asıllarından bir asla muhalif olmaması lazım. İslam'ın mesela burada ne demiş alimler örnek veriyorum. O yürüyen eli işte, tutan gözü ayağı olur hadisinde. Bu hulula, ittihada delil olmaz demişler. Yani muhiddin Arabini Arabi'nin görüşüne veya Hallacı Mansur'un görüşüne delil olmaz. Niye? Çünkü İslam'ın en temel aslı Allah, Allah'tır, kul kuldur. İkisi birbirinden ayrıdır. Allah yaratandır, kur yaratılmıştır. Doğru mu? Bu hadisten senin anladığın bu mana, bu asla aykırı olduğundan dolayı bu reddedilen bir manadır. Bu tevhili kabul etmemişler. Öyle mi? Öyle. E haricilerin de ortaya çıkardıkları bütün şeyler... İslam'da sabit olan asıllara aykırı olan şeyler yani sahabenin tekfiri meselesi tamam bir asıl koymuşlar ama sahabenin Müslüman olduğu, en hayırlı ümmet olduğu, peygamberimizin varisleri olduğu misal e, peygamber bunlar da asıllara muhalefet etmişler gibi. Yani şunu söyleyeceğim. genel olaraktan onlar kafir değildir diyen alimlerin getirdiği deliller şey olmuyor. Uyuşmuyor. Yani genel olarak İslam usulleriyle tam olarak mutabık kalmıyor. Ondan dolayı bu konu ihtilaflı bir konudur. Bu doğrudur. Fakat, haricilerin kafir olması racih olan bir konudur. Hatta bu bize neyi gösterir mesela çok önemli bir fayda da sağlar bu anlattığım şeyleri dinledikten sonra özellikle. Yani bazılarının kafire kafir demeyen kafirdir kaidesini bir kılıç gibi Müslümanların başında sallamalarının yanlış olduğunu gösterir. Yani böyle bir taifede bile alimler onlardan olmadıkları zaman yani onlardan beridir, hiçbiri onların bidatına düşmemek kaydıyla onların şere'i hükmü hakkında ihtilaf etmişler ve her biri nasları başka bir şekilde yaklaşmış ama birbirlerini tekfir etmemişler. Yani o hariciler kafirdir diyenler, kafir demeyenler kafir olur dememişler. Mesela anlaşılıyor değil. Mesela Yani delillere baktığımız zaman da kabul ettikleri teviller belki bugün birçok Müslüman için de geçerli olabilecek teviller. Hani eğer böyle bir tevil kabul edilebiliyorsa, buna benzeyen birçok tevil de beraberinde kabul edilebilir denilebilir. Ondan dolayı bu konu ihtilaflı bir konu olmakla beraber hem naslarda sabit olan naslarda sabit olan hem haricilerin ortaya koydukları itikat hem de sahabenin onları tekfir etmemesi başka şekilde de anlaşılabileceğinden dolayı Allah'ın doğrusunu bilmekle beraber haricilerin kafir olması daha racih daha racih olaraktan görülüyor ve alimlerin tekfir edenlerin delillerine verdikleri cevaplar söylediğimiz gibi cevap değil yani. Hani zahiren mantıklı gibi geliyor. Fakat biraz işin içine incelediğin zaman her yerde kullanılmaya müsait olmayan, bir yerde kullanılan, bir yerde kullanılmayan bir hal gibi görünüyor. Allahu Teala'dan doğrusudur. Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir soru var mı? Haricilerin küfrü ile alakalı? Bir şey söyleyeceğim. Yok. Devam edelim mi yoksa burada duralım mı? Duralım mı? Tamam. 2-3 tane meselemiz kaldı son. Konuyu bitireceğiz zaten. kullanılır. ondan sonra inşallah şey yapacağız. konumuzda devam edeceğiz tekrar. Bu akhirin davana elhamdülillah rabbil alamin.